bizi alakadar eden bir coğrafya var. Belli dönemde o coğrafyada hakimiyetimiz olmuş. İyi idare edildiği dönemler de olmuş. Meseleye çok iyimser yaklaşmamak lazım. Çünkü istisnalarla karşımıza çıkılabilir. Ayaklanmalar olmuştur mutlaka. Bazı kıyamlar, bazı boş kaldırmalar olmuştur ama koskocaman bir dünyada bu kadar arıza, çok fazla arıza sayılmaz. Bana öyle geliyor ki, dünya var olduğu günden bu yana, insani değerlere saygı içinde, yani hakkaniyet, adalet, ukuvvet, müsavat, çok yaygındır. Hususiyle, Türk Aydın'ın tarafından da, tanzimattan sonra çok kulağına gelen kelimelerdir bunlar. Ama şimdilerde biz işte, adalete adalet diyoruz da, öbürüne kardeşlik, ve diğerine de, müsavata da eşitlik diyoruz. Kelimelerin şeklini değiştirmekle, mana muhtava değişmez, aynı şeyi kastediliyor. Evrensel bu insani değerlere saygı içinde, uzun zaman idarenin bahis mevzu olduğu bir bölgedir, bir coğrafyadır. Bu coğrafya şimdi dünyanın en karanlık bölgelerinden birisi. Kimse bunu inkar edemez. İdare adına karanlıktır. Eski dönemlerin tiranlarından daha fazla zulüm yapılmaktadır. Tiranlar zulüm yapmaktadır. Bir tiranın yerine başka birisi geçmekte, sen falan yerde şu kadar insan öldürdün, mesela 170 tane insan öldürdün veya 1000 tane insan öldürdün, diyorlar ama kendileri 10.000 tane insan öldürüyorlar orada. Sen burada yüz tane ev yıktın diyorlar. Bin tane ev yıkıyorlar. Sen ülkeye ekonomi olarak şu kadar zarar verdin diyorlar. Mesela üç milyar zarar verdin diyorlar. Üç yüz milyar zarar veriyorlar. Menavi servetini kurutuyorlar. Zulüm yeni zulümler doğuruyor. Dolayısıyla bir zulümler fasit dairesi içinde devam edip duruyor. Kötülük kötülük doğuruyor, şiddet şiddet doğuruyor, hiddet hiddet doğuruyor. Ve bunları mevcut nizamlarla telafi etmeye çalışıyorlar. Bu meselenin bir yani, bir diğer yani gördüğünüz gibi mazlum ezeliyor, açından ölen dünya kadar insan var. Fakat zevkü sefadan çatlayan insan sayısı da onlardan az değil. Onlar da eğlencede çatlıyorlar. İçeri çatlıyorlar, oynayarak çatlıyorlar, gülerek çatlıyorlar. Bu tür haksızlıklar isticvap ediliyor. Bütün nizam vasaş işte yakın takibi aldığımız halde hırsızlığın önünü alamıyoruz. Ülkede başbakanlık yapmış insanların evlerine giriyor hırsızlık yapıyorlar. Polisin arabasını çalıyorlar. Bakanlıklara kadar şikayet elini uzatabiliyor. Bir şey ifade edemiyoruz bunlara Durduramıyoruz Azaltamıyoruz Önünü alamıyoruz Mutlaka bir yerde bir eksik var Bir gedik var Bir yanlışlık var Bu insanlara ihtimal verilmesi Gerekli olan bir şey var O verilmediğinden dolayı Bunlar boşluğun çocukları Boşluktakilerin yapacakları Şeyleri yapıyorlar Kapkaç Basit gibi görülür Adını sonradan duyduk. Tarihimizde olsaydı böyle bir mesele, kas diye bir şey olurdu nadiren. Cezası da vardı onun. Fakat belki tarihimizde ben o mevzuda herhangi bir araştırma görmedim. Ama bazı yazarlar, mesela zinadan dolayı teyzi edilen insanlar, hırsızlıktan dolayı teyzi eden insanların adetleriyle alakalı rakamlar veriyorlar dört asırda mesela on tane adam ceza gördü diyorlar. Bu çok önemli bir hadisedir. Yapıp da yakalanmayan insan açısından bakacak olursanız her gün Türkiye gibi çok mükemmel, demokratik bir ülkede her beldede belki şimdi şu anda her gece on tane oluyor bunlar. Demek problem çok ciddi yani. Kapkaç yeni duyuyoruz biz bunları. Terminolojiye giriyor bunlar Demek geçmişimizde yok bizim Tarihimizde yok bunlar Hortumlama Geçmişimizde yok bizim bunlar Hortumculuk girdi Terminolojinin içine Hortumculuğa dair Kanunlar çıkarıldı Hortum yasaları Kapkaç yasaları çıkarılıyor böyle Kapkaçta mukabele etme yasaları Kapkaça gelmeme Ondan kaçma sistemleri Toplumun uyarılması Sahte kart kullanma filan Vefat ettikten sonra Hafif bir araştırma ile Bir beldede sadece Yüz yetmiş tane insan iki seneden beri Ölmüş adamın emekli maaşı Alınıyor Onun kartı ile alınıyor Şimdi Bakınca Toplumun her yanı didik didik böyle Her yanı mefluç Ayakta duracak hale kalmamış Hayla mükemmel diyorlar buna. Aradıkları nedir onu bilemiyorum. El elden üzülmüş, yar elden gitmiş. Hımakay zaman nanay oynuyor yani. Ne din kalmış ne iman, din harap, iman serap olmuş. Hımakay zaman nanay oynuyorlar. Önleyemediler Bakın Tiner'in önünü alamadılar. Uyuşturucu yaşı 12'ye 13'e indi kendiler söylüyor. Sigaranın yaşı 7'ye 8'e indi kendiler söylüyor. Ve bunların hepsi ellerinde ölüm fermanıyla geliyor. Toplumu tehdit ediyor bunlar. Biz yakaladığımız uyuşturucularla seviniyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatımız iyi vazife görüyor. Takdir etmek lazım. Bu sene 100 ton bilmem uyuşturucu yakaladıksa İnşallah emniyetimizin marifetiyle gelecek sene 150 ton yakalayacağız. Marifetimiz bu, bundan bahsediyoruz. Bu demek ki o kadar talep var ki, ülkeye o kadar sokuluyor bu. Ele geçeni bu kadar. Ya yakalanmayanı ne kadar? Bilemiyoruz onu. İnsanlık zehirleniyor bununla. Ahlaken çürümüş, tamamen bu işe kilitlenmiş insanlar var. Yakalananlar hapishanelerde çürüyorlar ve dünya kadar servet heba olup gidiyor, eder olup gidiyor. Çok defa aklımdan geçti ki acaba onca uyuşturucu, farmakolojide kullanılır mı usülüne göre, bari orada değerlendirseler, fabrikalarda yakıyorlar. Oralarda da o işin tiryakileri varsa şayet, oralarda dahi o işin hırsızlığının yapılmadığından emin değilim ben şahsen. İnsanlar yolunu bulurlar. Üstad Necip Vazil bir şey anlatırdı. Ben size bir iki defa anlatmıştım. Bir gün diyor hapishanede Sultan Ahmet hapishanesinde yatıyoruz. Oradaki hapishanede uyuşturucu alışkanlarını bir telaş aldı. Telaştan daha çok bir heyecan aldı. Ama sevinç yüzlerinden akıyor. Biraz sonra bir battaniye geldi. Battaniye geldi ama bir battaniyenin istikbali gibi değil bu. Çok önemli bir şey. Adeta bir devlet adamını karşılıyor gibi battaniyeyi karşıladılar. Ben de hayret ettim. Merhumdan dinledim ben bunu. Sonra diyor battaniye geldi, ihtimamla açıldı o battaniye. Altına kağıtları serdiler. Dört kişi geçti, battaniyenin dört ucundan tuttu. Hafif çırptılar battaniyeyi. Onun içine içirilmiş uyuşturucular kağıtlara döküldü. Ondan sonra onu topladılar, orada kullandılar. Hapishaneye bile nasıl giriyor. Merhum bunu dedikten sonra kendine mahsus o sesiyle Türk dehası Bu dehasını kendini insanını yükseltmeye mahduf kullansa neler olmaz ki düşünün. Başa çıkamıyorsunuz bakın. O bakımdan o fabrikalarda yandığı yerde bile kim bilir ne hileler çevriliyor. Ve nice yerlere kaydırılıyor. Özel bazı okulların dışında marifin o kadar ihtimamına onu inkar edip nankörlüğe girmeyelim. Mutlaka başında vatanını seven, milletini seven, neslinin temiz yetişmesini isteyen dünya kadar insan var. Ve bunların yürekleri gidiyor. İnanıyorum buna, eminim. Fakat yol yol olmayınca, yöntem yöntem olmayınca, esas o insanların yüreklerini, gönüllerini mefistoya çaldırınca, bence o toy, faust her zaman oyuna gelecektir. Ve minnacik çocukların bulunduğu yerlerde bile bu işler peyleniyor, pazarlanıyor, pazar buluyor, satılıyor. Birileri ondan pazarcı ondan geçiniyorsa, üreten ondan geçiniyorsa, o işin arkasındaki karteller ondan geçiniyorsa, hatta doğudaki şekavetin arkasında o varsa, silah kaçakçılığı varsa, millete rağmen bu şekavet devam edip duracaktır. Şimdi bu işin müeydesi bugüne kadar, işte zabıta herkesin arkasına koydunuz, polis yetmiyor dediniz yani. Neredeyse fert sayısınca, her 5-10 insana bir tane polis dikiyorsunuz, asker sağ olsun, Boşluğu dolduruyor. Onların yetmediği yerde onlar yardıma koşuyorlar. Başkaları yardıma koşuyor. Kanunlar işliyor. Mahkemeler işliyor. Fakat bu insanlar bu işten vazgeçirilemiyor. Demek ki bir şey var. Bir eksiğimiz var. Akif'in sözlerini hatırladım. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin. Farz edelim havfi Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Ve bağırıyor avazı çıktığı kadar. Hayat artık behaimdir. Hayır ondan da alçaktır diyor. Demek ortada bir bohemlik var. İnsanların hayvanlaşması var. Bu mevzuda bir şey yapmak lazım. Eğer vicdanlarda Allah'ı bilme mevzu, mehafet ve mehabet hissi, Allah'a karşı saygı hissi, beraberinde getireceği insana ve hakka saygı hissi, hukuka saygı hissi, her hakkın hesabını verme duygusu insanda, ahiret duygusu, öldükten sonra dirilme duygusu diyor. Çocuklar için ne faydası var bunu, ni ifade ediyor? Gençler için, Kanlarının galeyanda olduğu dönemde onları nasıl frenliyor? Orta yaşa gelmiş, ahirete meyletmiş insanlara neler vadediyor? Yaşlı insanları nasıl sevindiriyor? Hastaların nasıl elinden tutuyor? Onların içine inşirah salıyor. Öteki alem başka bir alem. Ona inandırılması lazım. Fakat siz hala inat ediyor öyle. Hayır ben ahiretsiz bir dünya kurmak istiyorum. İçinde Allah olmasın, peygamber olmasın, haşr neşr olmasın, basub Badel ad olmasın, kiramen katibi olmasın. İnsanlar bunlara karşı kendilerini sorumlu, abd, kul, köle hissetmesinler. Gitmesinler ama onlardan kopardığınız zaman onlar heva ve heveslerinin kölesi oluyor. Heva ve hevesin kölesi Allah'ın kulu. Heva ve hevesin azat kabul etmez vendeleri, dini mübini İslam'ın öldükten sonra dirilmenin azat kabul etmez efendileri. Bir tercihte bulunmak lazım. Siz daha beşikten itibaren onların ninnilerini dahi onlarla başlayıp ifade etmezseniz, onları ona göre yetiştiremezsiniz. Doğduğu günden itibaren kendini sokakta bulan, sokağın çocuğu, Sokaktakilerin arkadaşı orada her türlü mel'aneti yapar. Ama bütün bunların hepsini birden nazar itibarı aldığınız zaman unutulan bir şey var. Toplumun temel dinamiklerden soyutlanması yeni ifadesiyle. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Peygambere inanmıyorlar. Öldükten sonra bu hayattan sonra başka bir hayatın geleceğine inanmıyorlar. Bohemce hemce yaşıyorlar. Geçmiş gelecek masal hep eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Ömer Hayyan felsefesi. Ömer Hayyan felsefesiyle yaşıyorlar. Onlar bu işe böylece kilitlenmişlerse, siz bu işin önünü alamazsınız yani. O melanet öyle sürer gider. Sizin o kadar ihtimamınıza rağmen, nesiller heder olur gider. O iş daha azgınlaşır. Bir yerde bir şeyin önünü alırsınız. Başka taraftan başka şekilde patlak verir. Çünkü hastalığa, hastalığın çeşidine göre teşhis konamamıştır. Tedavi yollarına tasaddi edilememiştir. Ziya Paşa, Tehkivi ventlerinde Bil illeti kıl sonra müdavata tasaddi Her merhem her yâreye derman mı sanırsın? En ummadığın keşfeder esrarı der onun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? İllet bilinmeli, tedavi yollarına tasaddi edilmeli. Alel amya yapılmaz bu. Yakın tarihin önemli siyasilerinden bir tanesi, derdin büyüklüğü karşısında, mualecelerin küçüklüğünü ifadesa sadedinde hep şöyle derdi. Yapılan şeyler pansuman tedavi derdi. Adam kan kaybediyor, siz sadece pansumanla geçiştirmeye çalışıyorsunuz toplumun derdi o tabiri kullanmadan ürpeniyorum çünkü var hakkında varlığını varlığımdan ayan bildiğim bir zat hakkında yok tabirini kullanma bana giren geliyor ama siz nesilleri Allahsızlaştırmışsanız peygambersizleştirmek isteniz dinsizleştirmişseniz bir sürü hesapsızlıklarla karşı karşıya kalacaksınız Hesabı görülmedik. Dünya kadar hesap karşınıza yeni hesaplar doğurarak çıkacaktır ve siz bunların altında kalıp ezileceksiniz. Şimdi bir yönüyle dünya bir kısım böyle dertlerle malul. İftirak derdi de bunlardan birisidir. İnsanların içinde kavga duygusunu tetikleme bunlardan bir tanesidir. Yani bir yönüyle bizim içimize, bizim dünyamıza, bizim coğrafyamıza o iftirakı saldılar. Bir devleti aliye vardı. Bölgede muvazene unsuru yudu, Lavranslarıyla o toplumların içine nifak ve şıkak saldılar. Birbirine düşürdüler. Arap dediler, Kürt dediler, Türk dediler, Laz dediler, Çerkez dediler. Birbirine düşürdüler. O vahdeti, ruhiyeyi bozdular. Esas dünyada dengeyi bozdular. Devletler muvazenesinde muazene unsuru olabilecek adil, hakkaniyetli kardeşliğe bağlı müsavata saygılı hukuka saygılı bir devlet kalmadı yeryüzünde muazene unsuru olsun bu mesele böyle toplumlar planında böyle olduğu gibi aynı zamanda bizim kendi aramızda da kendi problemlerimiz var, Cahaletimiz var bir yönüyle Hazreti Üstad'ın bir asırdan daha fazla Önce ortaya koyduğu şeylerdir. İftirak duygusu var maalesef. Fakirliğimiz var. Bazılarımız fakirliğe katlanırız biz. Ve onurlu bir milletizdir. Az yeriz, az içeriz, az uyuruz. Hayret içinde yaşarız. Allah'a vardığımıza inanırız bu sayede. Dolayısıyla onu problem etmeyiz. Olabilir bu. Cihalette açılan mekteplerle inşallah giderler. Şimdi bazılarının karşısında olan insanlar var. Onun da mantığını anlamış değilim. Yani bir taraftan cehaletle başımıza gelen bütün belalar cehaletten dolayı geliyor. Cahalet baş belasıdır deniyor. Fakat beni taraftan da açılan okullarla uğraşan insanlar var. Onu anlamada da herkes siz de belki zorlanıyorsunuz. Hangi mantığın, hangi serseri duygunun, hangi sersem düşüncenin çocukları bunlar. Onu anlamada da zorluk çekiyorum işin doğrusu. Bir de iftirak duygusu var. Bu iftirak duygusu biraz daha yaygın yani. Bu belki aynı duyguyu paylaşan, aynı klik içindeki insanlar arasında da oluyor. Biraz çok zor bir mesele. Allah Celle Celaluhu bunu irademizle giderme durumunda bırakmış bizi. En'am sureyi cellesinde bir ayet kelime kerime münasebetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti tesil diyeyim veya istisal tamamen işte kökten yok etme ve düşmanları sürekli başlarına salma. Ben bunlar olmasın diye dua ettim diyor Cenab-ı Hak bunları yapmayacak. Bunlar mütemadi olmayacak. Yani mütemadi benim ümmetim başkalarının egemenliği altında kalmayacaktır. Ben dua ettim Allah. Allah duamı kabul buyurdu. Ben kökten benim ümmetim yok olmayacak dua ettim. Ben Allah kabul buyurdu. Fakat aralarında birbiriyle vuruşma ve sürtüşmeleri mevzunda ben dua ettim Allah onu kabul buyurmadı diyor. Çünkü insanlar onu kendi iradeleriyle çözecekler. Çünkü insan ağaç değildir. İnsan sürü değildir. Aslında zannediyorum mesela analitik bir mülaza ile size sunulsa siz de o duanın kabur olmaması istikametinde reyinizi kullanırsınız. Yani siz bir araya getirildiğiniz zaman sürü gibi biri gütsün biri yetsin siz de ona göre toplu hareket edin. Ağaçlar gibi üst üste yığılın bağlasınlar sizi bir arada durun. Böyle olmak mı yoksa bir araya gelecekseniz birlik beraberlik tesis edecekseniz bu işin irade ile olması mı? Bence öbürü insan haysiyetine, insan onuruna, insan şerefine çok terstir. İnsan hayvan gibi olmamalı. İnsan camit gibi de olmamalı. İrademizle onun hakkını vermeliyiz. Ve kezal kefetena ba'dahum bi ba'din. Sizin bazınızı bazılarınızla biz böylece imtihan edeceğiz diyor. Senin huyun onun huyunu uymayacak. Onunki sana uymayacak. Sen ayrı bir meşrebin çocuğu, ayrı bir mizacın çocuğu, öbürü ayrı bir mezakın çocuğu olacak. Allah Celle Celaluhu insan nevünde değişik neviler yaratmıştır. Her fert başı başına bir nevi gibidir. Herkes herkese benzemez. Herkes farklıdır. Allah bununla çok şeyi gösteriyor. Bütün Esma-i Sübhaniye ve Sıfat-ı Sübhaniyesinin cilvelerini gösteriyor. Bir sayfada binlerce, milyonlarca, trilyonlarca sayfalar gösteriyor. Ve aynı zamanda bizi imtihan ediyor. İmtihanda başarılı olanlara mükafat vaat ediyor. Hatırlarsanız, bir de ihlasla alakalı bahisle, Hazreti Üstad diyor ki, talebelerden birisine dedim ki, falanın yazısı seninkinden daha güzel. Bir imtihan onun faziletini ortaya koyma adına. Memnun olduğunu ihsar etti. Baktım bu şeyi kalbinden söylüyor. Ve onu çok önemli buluyor. Şimdi belki herkes kalbinden söyleyemeyebilir. Yani kötü bir insan bile olsa, kötü bir insan namaz kılana kötü derseniz siz kötüsünüz. Oroş tutana kötü derseniz siz kötüsünüz. Bazı kötü huyları olabilir bir insanın. Fakat Allah'a inanana kötü derseniz kötü olan sizsiniz. Peygamberimizle inanana kötü derseniz kötüsizsiniz. Haşrı neşre inanana kötü derseniz kötüsizsiniz. Kim yaparsa yapsın kötü odur. Ve bu mevzuda yine Efendimizin hadis-i en faziletlisi bu türlü meselelere bağlı hırgür hır çıktığında ilk defa o meseleyi aşıp gidip özür dileyen o işin kahramanıdır. Kusura bakma hakkını helal et diyen o işin kahramanıdır. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir şeyle imtihan ediyor ama hastalıklarda da imtihan ediyor. Musibetlerle imtihan ediyor. Günahlarla imtihan ediyor. Günahlara karşı bize verdiği zaaflarla bizi imtihan ediyor. İbadet-ü taatla imtihan ediyor. Ama bunların hangisinde kazanırsanız kazanmış oluyorsunuz siz. İşte bu imtihanlardan bir tanesi de sizi bazınızı bazınızla imtihan ediyor. Mizacınız tutmuyor, huyunuz tutmuyor. Bazıları dişini sıkıyor, sabrediyor. Her şeye rağmen la havle çekiyor. En tahammül fersi hadiseleri Allah'ın izniyle aşıyor. Fakat bazıları da orada meseleyi sandalyelerle, bilmem nelerle filan halletmeye kalkıyor. O zayıf bir insan. Karakter bakımından düşük bir insan. Seviyesiz bir insan. Kur'an bize fenallah'a karşı iyilikle bu yolunu gösteriyor. İd feisiyete bil hasene diyor. Şimdi bu açıdan zannediyorum ciddi bir temrine, bir rehabilitasyona ihtiyacımız var. Küfrü görmüyorsunuz. Dalaleti görmüyorsunuz. Küfür ve dalaletin nasıl üzerinize geldiğini görmüyorsunuz. Bunlar diyelim size göre küçük şeyler. Büyük olan mesele nedir? Benim onurumun bir yerde hesaba katılmaması meselesi. Allah inkar ediliyor önemli değil. Peygamber inkar ediliyor önemli değil. Peygamber duygularını ikame etmek istiyor bu hain bu alçak diyorlar bu önemli değil. Ama ben tanınmamışım biri bir gün bir yerde demiş ki bu adamı olduğu gibi bırakırsanız fitne çıkarabilir. Unutamıyorum ben bunu. Bakın niye değer veriyoruz? Gözümüzde neyi büyütüyoruz? Ve ne büyük şeyler gözümüzde nasıl küçük şeyler haline geliyor. Meseleye insafla bakmak lazım. Allah bir akıl vermiş. Bir de iman ve izan vermiş. Bunca faslı müşterekler varken onun kuvvet risalesinde dediği gibi Allah bir, peygamber bir, kitap bir, bine kadar bir bir diyor. Millet bir, vatan bir. Kardeşlik bir, aynı davanın adamı olma bir, aynı yolun yolcusu olma bir, yüze kadar bir bir, daha bir bir sürü bir bir var. Bu bir birler hep bir ve beraber olmayı gerektirdiği halde sinek kanadı kadar önemsiz. Mesela sinek kanadı kadar, ne de sinek kanadı kadar? Benim babamı öldürmüş birisi. Sinek kanadı kadar bir şeydir bu. Bu katil olmuş, dua ederim Allah affetsin. Babam da şehit olmuş. Önemli değil bu. Benim kardeşliğimi bozmak için bu bir unsur sayılacak kadar önemi yoktur bunun. Bana hakaret etmiş, küfür etmiş, aşağılık mahluk demiş bana. Bana mukabele etme hakkını vermez. O mukabeleyi bilmişle kaide-i zalimane diyor. Şimdi ne güne okuyoruz kitapları? Neden Kur'an'la ve sünnetle meşgul oluyoruz? Niye nurlarla iştigal ediyoruz? Neden bizi Müslümanlığın en uç noktalarına götürebilecek teferruata dair soruların analizini, tahlilini istiyoruz? İşimize yaramayacak ve bize bir şey ifade etmeyecekse, Kemalati insani adını elimizden tutmayacaksa, revhü reyhana götürmeyecekse, ruhu seydül enamla bizi buluşturmayacaksa, niçin zamanımızı israf edelim? Demek bir yerde bizim de ciddi rehabilitasyona Yeniden insanlığı düşünmemize, kendi insanlığımızı gözden geçirmemize ihtiyacımız var. Bu herkes için. Herkes için. Çok küçük şeyler, büyütmeler oluyor. Basit. Dil ucuyla dahi olsa gıybet ediliyor. Yazıyla kıybet ediliyor. Kafa kıybet mülahazasıyla kirletiliyor. Gönül gıybet mülahazasıyla kirletiliyor. Diyor, ille de düşmanlık yapmak istiyorsanız, Allah, peygamber, din, diyanet düşmanları çoktur diyor. Boşalacaksan onlara boşal. Kaldı ki onlara boşalma da vazife değildir. Biz evsafı deniyeye ve hasiseye karşı tavır alırız. Kafirle bir alaveremiz yoktur. Mülhitle bir alaveremiz yoktur. Davamız ilhada karşıdır, küfre karşıdır. Küfrün mahvediciliğine inanıyorsak, o adamı ondan nasıl kurtarırız ona bakacağız. Kobra ile arkadaşlık yapıyor, gidip bu adamın kafasını ezmeyiz. Ne yapsak ki acaba onu kobradan koparsak? İşte küfür odur, ilhat odur. Akreple yatıp kalkıyor, onunla dostluk olmaz ki, fırsatını bulunca sokar. Acaba ne yapmalıyım ki ben, onu akrepten uzaklaştırmalıyım. Şimdi dinsize karşı bile genel tavrım bu olacaksa, onun berisinde ehli ilhat bile olsa, Ehli dalalet bile olsa bence ona karşı senin tecrüz ettiğin o tavırlardan hiçbirini tecrüz edemezsin. Hiçbirine cevaz veremezsin. Demek ki ciddi iman problemimiz var bizim. İslam dünyasının ciddi iman problemi var. Sosyal alanda olduğu gibi ferdi planda da ciddi iman problemimiz var. Allah'ın hazır ve nazır olduğuna inanamıyoruz onun hatırının her hatıra tercih edilmesi gerektiğini inanamıyoruz. Her şeyin hesabının öbür alemde görüleceğine inanamıyoruz. Ve hesaplar görüldüğü zaman insan olarak şefkat taşıdığımıza inanamıyoruz. Kendimizi yeniden gözden geçirmemiz lazım. İslam dünyası kendini yeniden gözden geçirmesi lazım. Gerçekten inanıyor mu, inanmıyor mu? İnanıyorsanız gerçekten... O türlü duyguların rüyalarınıza bile girmesine fırsat vermezsiniz. İnanıyorsanız, kötülük yapanın elini öpmesini bilirsiniz. Size sırtını döneni kucaklamasını bilirsiniz. İnanıyorsanız, Mevlana gibi hareket edersiniz. Düvene elsiz, sövene dilsiz davranırsınız. Dünya ne metaiz ki erzet ben izahim. Okuyoruz bunları. Amma da yapmış adam. Hiç içinizde böyle diyen var mı? Dünya öyle bir meta değil ki bir niza değsin diyor Bediüzzaman. Hafız-ı şirazdan naklediyor. Adam mubalağa yapıyor. Hiç diyen oldu mu işinizden bunu? Demek doğru konuşuyor. Pekala o doğru ne kadar hayatımıza yansıyor? Dünyanın bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı Kafir dünyada bir yudum su içemezdi. Demek ki o kadar kıymeti yok ki kafir su içiyor. Bütün dünya böyle ise dünyaya ait bir kısım kırık dökük işler, paramparça işler bunlara ne kıymeti var ki insanlar onlardan dolayı kardeşlerine, kan kardeşinden daha ileri can kardeşine, dava kardeşine yol arkadaşına cennet arkadaşına, ümmeti Muhammed arkadaşına karşı tavır alıyor. Mantıkla tehlif edilir yanı var mı bunun Allah aşkına? Allahümme aynna ala zikrike şükrike üstü ibadetli Allahümme inâ neselüke l-hüdâ ve t-tukâ vel-afâ ve l-gînâ. Allahümme inâ na'ûzübike minelhem ve l-hazen ve min minel-i'zü ve kesel ve na'ûzübike min jubnu ve l-bukh ونأوذ بك من غلبة الطغيان وقهر الرجال صلى الله على سيدنا